Hacı Hasan Efendi kudüs'e sır ruhu Hazretlerinin kendi sesinden kalemdardan sohbetler başlıyor. Semkli biz kazımız, kardeşlerimizin birbirleriyle geçimler için tohum ve risalesi yazdılar ve evvelde bu. Yazdırdım arkadaşlara okuyorum illa arkadaşlarım. Aüd bilâ amin al-Şaytan al-Rajil istilâhi r-Rahmân al-Rahîm. İnna minal-mu'minun Allah Allah evvelen <gülüyor> Allahu Teala ve takaddüs hazretleri hazretleri Kucuran suresinde müminler ancak kardeştirler. Aynıcün her hangi bir anlaşmazlıkta kardeşlerinizin arasında güzel Va Allah'tan korkun ki bu hususta rahmete şayan olasınız.'' buyuruyor. Yani onları küs bıraktırmaya ben Allah'tan korkun. Çünkü bir vasıta olmazsa bayramlar geliyor da yine barışamıyor. Kardeşler de böyle olmaz. Barıştırmayan Allah'tan korksunuz. Bununla ebedi hayatı tahakkuk ettiren imandır. Biz de imanda kardeşiz. Üstazımız da en büyük dağ altın olsa zerre kadar imanla değişilmez. Öyle olunca imanda kardeşik. Müminlerin haklarını korumak, menfaatlarını gözetmekte ki din kardeşliğinizi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 tek şahıs gibidirler. Bir ağza muzdarip olduğu vakit vücudun diğer kısmı da uykusunu kaybedip, Ataşlar içinde onun ısrabını duyarlar. <gülüyor> yani vücut bütün birbirine eklenmiş. Sızlayan ağzında bir tecik diş. Sabahlara kadar uyumuyor. Güven sürüyor yatağın içinde. Ve onun kardeşim o bir çivi dişin için sen öyle diyorsun ya tırnağından defana kadar ağlıyor Müslümanlar da böyle birbirine eklenmiş kardeşler. Ve diğer hadis-i şerifte birbirine acımakta, birbirini sevmekte, birbirine şefkat göstermekte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 o kardeş değil. Ben rahim ruhime. Merhamet edene Allah rahmet eder. Filan kimse bugün acmış. Yatağına aç yatmış. Eğer onun kocası kadını onun çaresine bakmaz. Suyunur. Yatani eder, yatar da onun imanı yok buyuruyor Peygamberimiz. Onun kamil imanı yok demek yani. Bunda tahlillerini de yapayım. Kamil iman sahibi olsaydı evinde yiyeceği, içecek götürür, o komşusunu, o din kardeşini doyururdu. Müminler birbirine kinetlenen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 sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimiz Mü'min Allah için sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevinmeyen kimsede hayır yoktur. Seni kimse sevmiyor mu? Sen de hayır yok. Sen kimseyi sevmiyor mu? Yine sende hayır yok. Mü'min kardeş için çok kendini az düşünür. <gülüyor>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 yaraları uçurun, kirenleri kaçırın, taksılar dökün, fırlar çıkarın, alet didik, yapan demek cennete girmeyeceğim işte. Şalvarı yırtık bir insan cennete gireceğim işte, öleni yollar. Cennete girmenin için buyur.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 Birbirinizi sevmedikçe kâmil mü'min olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Rasûlallah. Onu yaptığınız takdirde sevişirsiniz. Aranızda selamı yayınız. Rast geldiğiniz mü'minlere, ''Esselamu aleyküm'' deyiniz. Tehattu, tahappu, hedayeleşiniz. Muhabbetleşirsiniz. Daha devam edeyim mi buraya? Bunları da söyleyelim yavrum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri diğer taraftan Allahu Teala ve tekaddes hastalarını şu hadisi kutsisiyle müjdeleiyor. Size hadisin metinlerini okumayıyorum ki e, bantımız hiçce tükenmesin biraz söz girsin diye. Benim için sevişenlere müjdele Habibim. Benim için ziyaretleşenlere Müjdele Habibim benim için birbirine ikramda bulunanlara müjdele Habibim benim için birbirine itibat edip, itimat edip de dost olanlara benim de muhabbetim tahakkuk etmiştir. Ben de o kullarından razı oldum buyuruyor. Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde mi Yedi sınıf insan var ki Allahu Teala onları hiç gölgenin bulunmadığı bir günde arşının gölgesiyle gölgelendirir. Evet. Bu sınıflardan biri de birbirini Allah için severler, hayatlarını böyle geçiren ve bu hal üzere vefat eden iki kişidir. Yüzlüğünullah <gülüyor> fi yülli.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 namazda, cemaata yetişmenin için beraber kopuşalım, böyle ahd ettiler. O biri dedi ki ben illetlendim, yine ben eski dostlarıma gideceğim. Eğer istersen Allah için olan bu kuvvet ahdini bozalım. Seninle ahd ettiydik, gel kardeşlik ahdini bozalım da, filanın arkadaşıydı, bak ne hale geldi demesinler,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 bir hata sebebiyle kardeşlik akdini bozamam. Çünkü kardeş olanlar arşi azamın gölgesinde gölgelenecek dedi. Sonra Cenab-ı Hak iller bir akit yaptı. O dedi ki, canım isterse bozma, ben bozdum dedi. Ben kahve içeceğim, rakı içeceğim, fenalık yapacağım. Senden ayrılıyorum ben dedi. O da akdini yaptı. Allah'a da kendi arasında Ya Rabbi! ihvanım bu beladan kurtuluncaya kadar bir şey yemeyim, su da içmeyim dedi. 40 gün de insan ölür, otuz gün yemedi, içmedi, ölümün derecesine geldi. <gülüyor> Ağzına pamukla su veriyorlardı. Allahu Teala Hazretleri o bir kardeşine nedamet verdi, ağlayaraktan geldi. Beni kardeşlikten ayırdın mı? Yok dedi, Nortum böyle haline gelmişsin. 39 gündür yemeye yiyorum, içmeye uyumayayım, Allah'a yalvarıyorum. Allah şu kardeşimi heva illetinden kurtar diye memlaya niyazda bulunuyorum. Kendimi düzeldim. Allah rızası için öyleyse bana acık bulamaz çarptın. Yavut acık getirin. Usul usul ağzıma dökün de ayakıyı uzul usul ağzına döktüler. Kalktı oturdu. Çok şükür kurtuldum mu diye Kardeşlik böyle olur. Efendim bizim kızı oğluna almadı. Onun için küsüm diyor. Gelmiş bana. Kızını benim oğluma vermedi. Onun için kısım diyor. Böyle sebeplerle kardeş kardeşten ayrılır mı? İnsan Allah'tan korkmaz mı? Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Yemedi, suda içmedi. Kırk gün e, tamam oldu. Her gün Cenab-ı Hak'tan kardeşinin bu e, heva illetinden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 Nasıl kardeş böyle kardeş olmazsa nakledildi ki Selefte geçen günlerde iki ikvandan bir istikametten rucu etti. O birine dediler ki bu kardeşinden üzülmez misin ki yani üzülmesin misin de bırakmıyorsun cevaban dedi ki ikvanlık böyle günde belli olur kardeşim. İkvanın elini tutmalıyım böyle böyle. Ben hitap zamanında tam hitap zamanında lütuf yapmalıyım. Ona dua etmek gerektir ki eski haline vücudu ile bunun zellesi din hakkındadır. Ezasına katlanıp onu affetmek lazımdır. İşte böyle yapmak bu kuvvet hakkında layık ve vaciptir. Onun için kardeşlerim, inan ki yatsıdan çok somura konuşuyoruz. Babazım da soğuktan durmuş babazımı ayıklamak. Arada su içmek lazım oluyor. Kusura kalmayın. Dinlerken Allah rızası için dinleyin. Kardeşlik böyle olur. Devam ediyorum daha. Şeyimiz bitene kadar. Bak evladım şeye. Şazani Hukuk-ı İslam kitabında diyor ki ikbanın zellesi için yetmiş kadar mazurat bir ihtimal bulmalı. İkbanın bir kusuru için yetmiş kadar sebep aramalı. Demek ki şu yüzden böyle oldu bu arkadaş. Şundan oldu böyle sebepler aramalı. İkbanın zellesi için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 70 ve sahih muhtemel ve bir vecih de vecih fasit muhtemel olsa bizden bir zerre sadır oldu 70 türlü iyiliği var bir tercikte kötü olmak ihtimali var hemen başımızdan bir hadise geçti Mustafa'nın ailesini zorla boşattıklarında adamın biri diyor ki kız sahibine para ver de. diyor Hacı Hasan Efendi'nin sevdiği memleketlere, Konya'ya, Kayseri'ye, Adana'ya, Ankara'ya gireyim. Onun senin kızınla beraber olduğunu diyeyim. Kız sahibi diyor ki, elime bir böğrüme koyup da can vereceğim. Allah'ın huzurunda ne diyeyim ben diyor. Can isterse, haçlık vermezsem ben giderim. Geliyor, her yerlere böyle haber veriyor. Hepsi de yalansın diyorlar. İrezil geliyor, sonra motorum altında kafası kaldı, öyle geberdi demeyeceğim, öldü gitti. Allah kusurunu affetsin. Benim hakkımda sahte helal ettim. Hiç kimse de benim hakkım yok. Halal olsun bin oruyla. Öyle ne kadar ihtimal var da bir tecik, veçir, fasidi muhtemel olsa... 70 sahihi veci atarlar da e, vaid olan, uzak olan bir veci alırlar. Yani yedi, yirmi, türlü e, bu adamın bu hususta kusuru yok. Bir tecik ihtimali var eline alır da vaid e, veci alırlar da nefislerini def etmeyi, ikvanını tahkik etmeyi fırsat ve nimet verirler. Bu isset yani şeytandır. Şeytanın pisliğindendir buysa. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadagallahul azim. Sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki bir abi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 Kardeşlerimizi çovaldalım, birbirimizle muhabbetleşelim, kardeş olalım. Allah bizi kardeşlerimizden ayırmasın, şeytana uydurmasın, Amin. ayağımızı kaydırmasın. İbnü Mübarek buyurdular ki, mümin olan özür talebiler, özrünü söyler, özür dilerim diyor, münafık olan da kusur Allah'ımız da Kur'an-ı Kerim'inde su تَجَسَّسُ وَلَا يَعْتَبَّابُكُمْ دَعْبَاسَ لَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَلَا تَجَسَّسُ e kusurunu araştırmayın kullarım. Üstünü ürtün. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam ki kavimine dedi ki bir adam uyurkena eteğine rüzgar atsa Aferin, ee, bürünse, üstü, ne yaparsınız? Hemen var veririk, üstünü örteriz, topuğunu alır. Siz öyle itmiyorsunuz, takırtlağına kadar açıyorsunuz. Biz böyle yapmak ya ise, dediği bir kardeşiniz anılınca, şöyle kusuru var deyince, ben de şunu gördüm, ben de şunu gördüm, ben de şunu gördüm diye. Niye diyorsunuz? Neyin için söylüyorsunuz? Elen köyünde üstazımızdan çıkınca Ömer Bey'in yazıhanesinde yazı niyazı, niyazı birisi. Üstazın, devveli oğlu Abdullah Efendi'nin hakkında bir kat söz söyleyince bir dakika rica ediyorum. O babamın kardeşiydi, benim de hocamdı. Hazirata İsa aleyhissalatu vesselam büyüteceğiniz yer açıyorsunuz deyince her taraftan diler ki niyazı Tevbe et bakasın efendim neler söyledim de bize de buydu söyledim adam tevbe etti teşekkür ederim dedi ben bir daha böyle hataya düşmeyeyim dedi kardeşim kardeşlerimizin kusurlarını ürtelim inşallah daha vardı bizim evfiyetlerde fazılı yaz buyurdular ki asıl fütuvvet ihvanın zellesini affetmektedir sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisinde buyurdular ki, buyurdular ki, kötü komşudan Allah'a istiaca edin, Allah'a sığının. Şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Nefsin şerrinden Allah'a sığının. Kafirlerin şerrinden Allah'a sığının. Kötü arkadaşların, kötü komşuların şehrinden Allah'a sığınının. İsabete ayından Allah'a sığının. Çok kitaptan hatırıma neler geliyor ama vaktim yok. Boğazım kuruyor Bismillahirrahmanirrahim bir için. Fahri kâinat Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde buyurdu ki hadisi şerif Kötü komşudan Allah'a sığının ki hayır görürse sehtir eder. Hayır görürse gizler. Kimseye duymasın da bu adama iyi demesinler diye onu gizler. Gel görürse ifşa eder. Bütün insana duyurmaya çalışır. Bundan Allah'a sığının böyle komşuları. Allah şerrinden muhafaza etsin. Böyle akrabalar da var.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 Yalnız akrabanın, akrabaya kimse bilmez dediğin, akrabanın, akrab, akrabanın, akrabaya akrab etmez dediğin, akrab suharsa doğru söyleyin dinleyenler. Akrab soktun mu, yeni tane kuvvet innesinin yerine geçiyormuş. Lakin innelik o var. bunu verdiğinde devdun sardın mı, Herkes diyor acısı ve iznillahü teala hiçbir şey bulamasan da o soktuğu inanılırsa 24 saat sonra geçip geliyor bir daha ağır duyulmuyor. Ama so sokarsa, komşu sokarsa, unmadığın insan, yani hiç ummadığın adam seni sokacak olursa bir sene geçiyor da hatırından çıkıyor mu filan yerde benim hakkımda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 Kimse böyle yapar mı? iyi ettiğin adamdan kötülük gelir mi? Fahsin men esâ'a buyuruyor <gülüyor> ya Sılman kata ak. Seni sılâri kat eden, evine gelmeyen akraba komşuya sen var da barış. Ben böyle yapardım diyor Peygamberimiz. Vâfû ammen zalemek. Sana zulmedeni sen affet. ''Ve altı men haramek, seni mahkum edene sen ver. ben öyle yapardım.'' diyor Peygamberimiz. ''Ve ahsin men ese'e ileyk, kötülük edenlere iyilik git. Neden ya Resulallah iyilik ettiğin yerden kötülük gelir? Dur bakalım bir o adama kötülük ettireyim de, e, suframda büyüdün, benim kesemle beslendin,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 Musannif, geç bir tam Risalesinde tafsilet vardır. Bu hususta daha tafsilete görüşüyor. Ee, Musannif, Üstaz-ı Azam Efendimiz. Allah şefaatine nail etsin. Rızaa billahi te'ala el-Fatiha. Hacı Hasan Efendi, Kutlu ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden... Kalemdardan sohbetler sona erdi.